Bismillahirrahmanirrahim Innal <tossal> hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati <tossal> a'malina <tossal> man yudlil <tossal> illallah wahdahu la anna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 يصدح لكم وعامالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقط فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستكى الحديث كتاب الله وأحسن الهديه هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتسة بداعة وكل بداعة ضلالة وكل دلالة في النار Bundan sonra sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoldur. İşlerin en kötüsü dine sonradan sokulanlar. Dine sonradan sokulanlar bunun hepsinin ismi bidat. Her bidat dalalet. Her dalalette de ateştedir bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hamd bize kendisine dua etme anlayışını veren, sonra da duamızı kabul edip de sıkıntılarımızı gideren Yüce Allah'a olsun. Salat ve selam da bu duayı, bu dua etmeyi, Allah'ı zikretmeyi, bize Allah'ı zikretmede bize en güzel örnek olan, en güzel şekilde öğreten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. İslam'da duanın yeri bildiğiniz gibi çok önemlidir. Büyük bir ibadet ve ibadetlerin ise en eftali faziletlisidir. İtaatlerin en yücesidir. Dua kişiye ve yakınlarına fayda verir. İslam'da bazı duaları yapmayı emir, bazılarını ise teşvik vardır fakat her kim dua etmekten kaçınırsa onun kibirli olduğu da apaçık aşikardır çünkü duada zelil olmak yalvarmak yüce Allah karşısında küçülmek ve yüce Rabbi sena övgü gibi bir takım şeyler vardır çünkü o yaratandır bir de yaratılmış kuluz Yüce Allah'ın kitabını açtığımız zaman karşımıza ilk olarak çıkan Fatiha suresidir. Fatiha suresindeki baktığımız zaman İyyâken a'budu ve iyâken istayin İhtine sırâtan müstakîm derken yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz ve bizi dost doğru yola ilet diye devamında dua ederiz. İşte ilk surede Dua gündeme gelmektedir. Neden? Çünkü dua ibadetin özüdür. Her gün bu surayı okuyarak Allah'a bizleri dost doğru yola iletmesi sonra gazaba ve sapıklıkta olanların yolundan bizi uzak tutması için dua etmekteyiz. İbadet ve itaat üzere kalmak için dua etmekteyiz. Yine kitabın bitişindeki Kur'an-ı Kerim'in bitişindeki son ayet olan Nas suresinde de yüceler yücesi olan Allah'a dua vardır. Orada da Kule bir rabbin nas melikin nas İlahin nas min şerril vesvasil hannas diye dua ederiz. Yani insanların göğüslerine vesvese veren sinsi şeytanın vesvesesinden insanların ilahına melikine gibi sığınmalarla yüce Allah'a dua ederiz. Dolayısıyla kitap dua ile başlar. Yine dua ile biter. Neden? Çünkü dua ibadetin yaratılış gayesinin özüdür. Şüphe yok ki Kur'an'ın açılışında ve kapanışındaki bu durum ne yapmakta? Duanın bize önemini çok iyi belirtmekte. O ibadetin ruhudur. Yüce Allah şöyle buyurmakta <Sessizlik> Kul ma ya'bavu bikum rabbi levla duakum De ki sizin kulluğunuz Ayetin Arapçasında dua okum diyor. Aslında bu kulluktur. Lakin bunun aslı kelimenin özü duadır. Bunu bazı meyallerde sizin duanız olmasaydı, bazı meyallerde de sizin yapmış olduğunuz kulluk olmasa diye tercih, tercüme ederler. Aslında dua eşittir, kulluktur. Dolayısıyla sizin kulluğunuz ve duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin buyurmakta insanoğlu o zaman ibadet etmek için yaratılmış duada ibadet olduğu için insanoğlu Allah'a dua etmeye ve ona sığınmaya ihtiyaç hisseder dua darda kalanın yolunu kaybedenin zulme uğrayanın sığınağıdır tevhidi gerçekleştirerek dua eden dua edene de mutludur Müslüman kişi sıkıntıda olsun genişlikte olsun Allah'a dua eder ve ona sığınır Bundan dolayı da bu ders dua en güzel şekilde nasıl yapılır diye düşünülerek dua ve onun faziletine dair hazırlanmıştır. Tabii dua çok geniş bir konudur. Onun bazı şartları ve adapları vardır. Biz bunlara girmeyeceğiz. Şartları duanın kabul edilmesi için olmazsa olmazları demektir. Adapları ise duayı kabulünün en yüksek derecede arttırmaya götüren bazı etkenlerdir bunları başka derslerde işlenecek ama bu akşam inşallah duanın önemi ve faziletine dair dua konusuna dair bilgi verilecek dua öyle bir şeydir ki Müslüman için Allah'a ey Rabbim ey Rabbim diye sığınması onun için Müslüman'a en güzel örnek olmuştur bakın tabiinden Kateder radıyallahu dedi ki müverrik şöyle dedi Müslüman için şu adamın halinden daha güzel örnek bulamadım o adam ki denizde bir tahtaya tutunmuş, Allah Azze ve Celle'nin kendisini kurtaracağı ümidiyle Ey Rabbim, Ey Rabbim diye dua ediyor. Burada görüldüğü gibi dua Müslümanın olmazsa olmazıdır. Ve o dua ile birlikte o ne olmuş oluyor? En güzel misal olmuş oluyor. Bize en güzel misal, Müslümanın en güzel hali, en güzel misali diye bu nakilde bize geliyor. O ve dua yan yana. Bu konuda ne yazık ki insanlar dua konusunda kitap ve sünnette olmayan dualar ve onların yapılış şekilleriyle yetinmemişler. Kitap ve sünnetteki olmayan bir takım duaları almışlar. Ve kitap sünnetteki gelen sahip nakillerdeki duaları bırakıp, onlarla yetinmeyip bir takım aşırılıklara gidip, bidat ve hurafe olan dualara dalmışlar. Bu konuda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize buyurduğu gibi seyakunu fi ummeti seyakunu fi hâzî l-ummeti kavmün kavmün ya'tadûne fi tuhuri ve duâî Ümmetim içerisinde abdeste ve duada aşırılık yapacak bir topluluk gelecektir diyor. Dolayısıyla dua konusunda da demek ki aşırılık yapan insanlar olacak. Bunlar bizim ümmetimizden, ümmetimizin yolundan yavaş yavaş sapkınlığa giden bir topluluk olacağı açık. Dolayısıyla biz o zaman doğada da bu aşırılıklardan nasıl kurtulabiliriz? Tabi bunların birçok ölçüleri var. En başta delilleriyle hareket ederek buna ekleme yapmadan... Bakın bu konu aslında çok önemli. Duanın faziletine girmeden önce buraya bir açıklama getireyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir rivayet geliyor. Ben bir hadis söylediğim zaman diyor buna kesinlikle bir ekleme yapmayın. Sizin için en güzel sözlerin en güzeli subhanallah elhamdülillah la ilahe illallah allahu ekber demektir diyor. Şimdi hadisin başına bakın. Ben size bir söz söylediğim zaman buna bir ekleme yapmayın. Allah razı olsun. Şeyh Elbani bunu hadise açıklarken şöyle diyor. Bu hadise diyor düşünürseniz diyor. Allah Resulü'nün söylediği bu zikir cümleleri ne bir ekleme yapmama söz konusu. Onun ağzından çıkan her kelime, her dua gibi birçok meseleler hiçbirine nakil yapıldıktan sonra kesinlikle ekleme yapılmaması gerektiğini bize vurguluyor. Onun için örmeyi şöyle veriyor Şeyh Elbani. Diyor ki, nasıl diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe başladığınız zaman Bismillah de öyle başlar. Bir insan kesinlikle yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim diye başlayamaz diyor. Neden? Çünkü sen Resulullah'ın o emri Bismillah... Rahman ve Rahimi sen oraya koyamazsın. Çünkü o onu öyle emretmiş. Bu hadis buna delalet diyor. Bunu düşünmeniz gerekir diyor. Buna da bir örnek veriyor Abdullah İbn Ömer'den. O da örnek de şu. Abdullah İbn Ömer kendi zamanında birisi hapşırıyor. Elhamdülillah diyor. Ardından da Vesselatu Vesselamu Resulullah diyor. Abdullah İbn Ömer diyor ki ben de diyor Allah'a hamd ediyorum. Salat ve selam getiririm Resul'e. Ama diyor hapşırdığın zaman sadece elhamdülillah denilir. selatü vesselamu Resulullah denmez çünkü Resulullah bize bunu böyle öğretti diyor. Fazladan eklediği cümle selatü vesselamu Resulullah. Bu eklendiği için Abdullah İbni Ömer bakın sahabe nasıl anlamış. Sahabenin anlayışı da bizim için önemli. Dolayısıyla ne yapmak gerekir? Bizim de yaptığımız dualarda Rasulullah'ın yaptığı gibi şekilde yapmak ve o çerçeve içerisinde o kura, onun bildirdiği kurallara uygun şekilde dualar yapmamız gerekir. İşte zamanımızda da dua konusunda aşırılıklar yapılmaktadır. Bunlar du'a adı altında yapılan bir takım bidatlar ve işlenen şirklerdir. Malumdur gelecek zaten. Dua ibadettir. El huvel ibade. El duao eftulul ibade. İbadetlerin en faziletisidir. Bu rivayetler gelecek. Dolayısıyla bu dua madem ki ibadet, o zaman Allah'tan başkasına yetiş, medet, şefaat diye yardım isteyerek dua eden insan Allah'tan başkasına ibadet etmiş demektir. Dolayısıyla bu gibi şirk olan Dualar. Örneğin uydurma olan Cevşen duası hiçbir kaynağı yoktur. Tek kaynağı Şiyaların kitaplarıdır. Kenzul Arş duası. Salatut Tunciye, Salatut Tefriciye diye bilinen dualar. Bunların hiçbirinin aslısı toru. Ama biz kendimiz devamlı cebimizde gezdirdiğimiz kaynakları da notunda olan Hüsturlu Müslümana e baktığınız zaman Müslümanın sığınağı adı altında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah başlangıcından gündüz yaptıkları tuvalete girmesi, çıkması, gök gürültemesi, gürültemesi namazdaki ve gece yatışına kadar bütün gün yaptıkları duaları tek tek kaynaklarıyla hadis kitaplarından veriyor. Biz bunu okuyoruz. Neden? Çünkü biliyoruz ki bu kaynaklı. Lakin her dua okunmaz. Neden? Çünkü kaynağı bilinmek zorundadır. Bırakın okunmayı isimleri bile meşhur olmuş. Cevşen duası. Salatut Tefriciye, Salatut Tunciye. Kenzül Arş duası. Bunları belki duymuşsunuzdur. Arayın bakın soku, Sorun sorun. astarı var mı? Hiç kimse buna kaynak vermekten, kaynak verip insanlar buna kaynak vermekten aciz kalıyorlar. Bu konu hakkında bakın Kadıyyat'ın Hicri 544'lü yıllarda yaşayan Kadıyyat'ın şöyle bir sözü var. Yüce Allah kendisine dua edilmesini izin vermiş. Ve yarattıklarına da kitabında dua etmeyi de öğretmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetine dua etmeyi öğretmiş. O zaman dua konusunda üç şeyi bilmek gerekir. Bir araya gelir bunlar. Bir, tevhidi bilmek. İki, rugatı bilmek. Üç, ümmete nasihat. Dolayısıyla bir kimsenin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin duasından vazgeçmesi uygun değildir. Fakat şeytan bu dua konusunda insanlara hile yaptı ve onlara kötü bir topluluğu çıkardı. Bu insanlar onlara bir takım yeni dualar çıkarıyorlar ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme uymak yerine bu dualar ile meşgul oluyorlar. Kitap ve sünnetin dışındaki yeni çıkardıkları duaların en şerli olanları Nebiler ve salihlere nispet ettikleri dualardır. Şöyle diyorlar. Şu Nuh Aleyhisselam'ın duası. Bu Yunus'un duası. Ebu Bekir'in duası. Nefislerinizden korkun. Nefisleriniz konusunda Allah'tan korkun. Hadislerin sahih olanlarından başkasıyla meşgul olmayın. Gördüğünüz gibi kadı-iyah'tım bize nasıl yaptı? Nasıl? Bu konuda aşırılığa gidecek bir ümmet, aşırılığa girecek ümmetten bir kavmin çıkacağına dair hadisin ışığında bir şer. Allah bizleri bu dua konusunda aşırılıklardan bidat ve şirk, şirk koşmaktan korusun. Duaya baktığımız zaman dua Arapçada da yedü mazı fiil gibi gelir o ed edda'u diye iki tane mastarı vardır. Bunun Türkçesine baktığınız zaman çağırmak, seslenmek, davet etmektir lügat manası. Birini davet etmek için seslenmek demektir. Kur'an'da bunun birçok manaları vardır tabi. Bunları örneklerini vermeden, kısaca geçeceğim çünkü konuyu uzatacak. Kur'an'da ibadet manasına gelir. De ki Allah'ı bırakıp da bize fayda da zarar vermeyecek şeyleri mi ibadet edelim? Allah'ı bırakıp da sana fayda ve zarar vermeyecek şeylere ibadet etme. Bakın buradaki o ibadet kelimesinde olan Arapçasında mesela bir tanesinde velate do ibadet etme. Yani burada köküne inersen dua etme manasında. Ama bu bakın bütün meallerde ibadet diye çevrilir ve gerçekten de bu ibadet manasındadır. Velate do min dunillahi ma ala ve la, la, ve la Sana zarar da vermeyen, fayda da vermeyen Allah'tan başkası olana dua etme. Bazen de Yüce Allah bunu söz seryat olarak kullanmış. Nida etmek olarak kullanmış. Sena övmek için kullanmış. Yardım etmek, istigaze, soru sormak, talep etmek ve azap etmek manasına da gelir. Ve bir manalarından biri de Yüce Rabb'e seslenip direkt dua istemektir. Duayı tabi bazı anemler sena duası, bunun içine zikir etmekle onu övmenin zikri kapsayan bir dua manasında söylemişler. Çünkü zikir, duadan daha değişik bir manadadır. Mesela Yüce Allah şöyle buyurmakta, onlar cennete girdiklerinde şöyle dua ederler. Deyip elhamdülillah derler diyor. Halbuki orada duayı kullanıyor ve bu zikirdir ama eşittir duadır. Bir de işte o duanın buna zikir, sena duası denilir. Aynı zamanda çok sıkıştığında dua-ül kerb denilen sıkıntı anında söylenen dua vardır ki o da Allah Azze ve Celle'yi övdükten sonra yapılan duadır. Yine ikincisi olarak da talep, istek duasıdır. Bu her zaman kulların sıkıştığında isteyeceği şekilde talep ederek yapacakları duadır. Bu sözden sonra duanın fazileti ve mahiyetine baktığımız zaman duanın birçok fazileti vardır. Bunları hadis alimlerimizin topladığı, eski alimlerden topladığı kitaplarda mevcuttur. İlim geçmişte olsun zamanımızda da tabi bir takım tehlifler var bu konuda. Bunların hepsini araştırıp cüzler bunu toplamışlar. Örneğin bu Kasım en eskilerden Tabarani'nin Et Dua adlı bir eseri vardır. Yine ünlü hadis alimlerinden Hatta de Şehnut Dua diye bir kitabı vardır. Hadis kitaplarına baktığınız zaman dört sünemde de bulabilirsiniz. Bukhari'nin Bukhari Sahihinde kitab Davat, Dualar kitabı. Müslüm'ün kitab Zikri ve Dua diye kitabı. Tirmizi'nin ki en geniş budur. Sünemde kitab Davat'ta birçok hadis vardır en geniş olur. İbn-i Mazun'un süreninde de kitabı dua bölümlerinde açıp baktığınız zaman dua etmenin nasıl olacağı, nerede ne şekilde dua edileceğine dair birçok bilgiler bulursunuz. Hüsnüm Hüsnüm kitabı da zaten onlardan yararlanıp telif edilmiştir. Duaya baktığınız zaman kardeşlerim dua etmek yaratılmışların fıtratında vardır. Şüphesiz fıtratları bozulmamış olan insanların birçoğu yaratıcının varlığını ne yaparlar? İdrak ederler. Çünkü fıtrata yüklenilmiştir dedik, ders edilmiştir. Fıtrat programlanmış yaratıcıyı bilmeyle, birlemek demiyoruz, bilmeyle, idrak. Fıtrat bir yaratıcı olduğunun varlığını bilmekte. Bundan dolayı her ne kadar gelen vahiy ile yaratıcı tanınmamış olsa da kişi yaratılışı fıtratından dolayı bir yaratıcının varlığının hissiyatını duyar. Dolayısıyla ona yönelme eğilimi hisseder. Ona yine fıtratında verilmiş olan dua etme hasretiyle dua etmeye başlar, sığınır. Bu sadece insanlarda değil, bakın hayvanlarda da böyledir. Çok ilginç bir örnek vereyim size. Akidetul Baas'ten şerhini yapan İbn Useymin veriyor bu örneği. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasından naklediyor. Bahsedilen karıncalar. Süleyman Aleyhisselam yağmur duasına bulunmak üzere çıktığında bir karıncanın sırt üstü yapı yatıp ayaklarını semaya doğru kaldırmış vaziyette olduğunu görüyor. Ve ey Allah'ım ben yarattıklarımdan biriyim, beni yağmurundan mahrum etme dediğini görüyor. Bunun üzerine haydi dönün sizden başkasının duasıyla yağmur istendi diyor Süleyman Aleyhisselam arkasındakilere. Suyu tübünü durul mensurda İbn Ebi Şeybe ve Ahmet bin Amir'in zülh tatlı kitabına nispetle naklediyor. İbni Ebu Atim Ebu Sıddik rivayet etmiş. İbni Kayyum da buna İçtimai Cuş kitabında nakletmekte. Lakin ben senedini bilmiyorum. Ama ilim ehli bunu nakletmiş. Duanın faziletine dair birçok rivayetler gelmiş. Baktığımız zaman bunları başlıklar atarak şöyle inceleyelim. Dua ibadetin kendisidir. Dua etmek Allah'a itaat edip emirlerine sarılmak demektir yüce Allah kulun ihtiya ihtiyaçlarını kendisinden iste istemesini ibadet olarak kılmış. Bunu ona emretmiş ve terk edilmesini de kınamış. Bu ibadeti de, bu ibadeti terk eden kimseyi de kendisine büyüklük taslayan olarak isimlendirmiş. Numan bir Beşir'den bakın şöyle bir rivayet geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden "Et du'a et du'a ibadatu." Sonra sonra şu ayeti okudu. Dua ibadettir dedi ve sonra şu ayeti okudu. Ve kâl Rabbukumud'ûnî. Rabbiniz dedi ki bana dua edin, istecakuleküm ben de size icabet edeyim. İnnellezîne ne, an ibadeti. Benim ibadetimden bakın yüz çevirenler. Ne diyor yüce Allah? Bana dua edin, duanıza ibadetle icabet edeyim. Devamında benim, bana ibadetten, burada da ibadet kelimesini kullanıyor, yüz çevirenler. Baştan dua edin, icabet edin, sonra bana ibadetten yüz çeviren. Demek ki dua ibadettir ki Resulullah ayetin başında da öyle diyor. Dolayısıyla Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi gururuna yediremeyenler, hor ve hakir olarak, hakir olarak cehenneme gireceklerdir. Burada şu hususlar var. Dua Allah'a ibadet etmek ve onun emirlerine sarılmak demektir. Dua eden kişi Allah'a itaat eden, ona yönelen kişidir. Dua ibadet olduğu için Allah'tan başkasına dua eden kişi de Allah'tan başkasına ibadet etmiş demektir. Hadisin okunmuş haline baktığınız zaman ibadet ancak dua etmekten ibadetmiş gibi anlaşılıyor. Zahiri manasına baktığınız zaman dua ancak ibadet manasında. Alimler ibadetin duaya has kılınmasının önemine dikkat çekilmek için dikkat çekilmek için olduğunu söylemiştir. Yani en faziletli ibadet manasındadır bu. Yani eşittir dua tan manasıyla ibadet demek değildir diyor. Nasıl harç Arafedir? Halbuki haçta Arafeden Arafeye çıkmaktan başka şeyler de yapıyorsun. Orada demek istiyor ki haçın en önemli rüknü Arafede durmaktır. İşte ibadetinde en önemlisi dua demektir. <gülüyor> yani ibadet ismine en layık, en hakiki kulluk görevi duadır. Çünkü Yüce Allah'a yönelip yalvaran bir kul, bütünüyle ona yönelir ve başka varlıklardan da tamamen yüz çevirir. Onun yüceliğini itiraf eder ve asıl da verenin de alanın da o olduğunu dile getirmiş olur. Her şeyin onun dilemesi ve kudretiyle olduğunun idrakine varır. Zaten yapılan bütün ibadetlerin gerçek özü ve mahiyeti de budur. Sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi söyledikten sonra anılan ayeti okuması dua etmenin Allah tarafından emredildiğine de delil olmaktadır. O halde dua ilahi bir emri yerine getirmek demektir. İbadet olan bu dua ise kibirden selamette olmak demektir. Çünkü dua etmeyen ne olmuş oluyor? İnnen lezine yestek Kibirlenmiş olanlar hükmüne giriyor. Bunu terk etmek ise kibirlenmek demektir. Kul kendisini yaratana, rızık verene nasıl olur da dua etmez? Bu nasıl bir kibirdir? Kibrinden dua etmeye tenezzül etmeyen bir kişi hor ve hakir olarak cehenneme girmeye müstak olmuştur. Daha da ötesi Allah'ı bırakıp da Allah ile beraber... Başka birine yönelik dua ederek yetiş, medet, şefaat dilemenin ne kadar batıl olduğu ortadadır. Yine İbn Abbas'tan şöyle bir rivayet nakledilmekte. "Avtulul ibadeti edduaa'u." İbadetin en faziletlisi duadır. Ve karaa ve sonra şöyle okudu. Yine "Kâdirun Rabbikumu du'uni istecab lekum." Aynı ayeti okuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, ben de size icabet edeyim. Muhakkak ki dua, ibadet çeşitlerinin en yükseği, en faziletlisidir. Yine dua, Kur'an'da şu ayetlerde dua diye isimlendirilmekte bakın. Yüce Allah şöyle buyurmakta. Sizden de Allah'ın dışındaki dua aynı manada ya da ibadet ettiklerinizden de uzanın. Bunu söyleyen kim? İbrahim Aleyhisselam. Sizden de Allah'ın dışında dua ettiklerinizden de kök bu Arapçasında ama bunu bütün meyenler ibadet olarak çeviriyor. İşte bu duanın ibadet olduğuna, delil olduğuna dair başka bir ayettir. Ben uzaklaşıyorum onlardan ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki Rabbime dua etmemle bedbah olmam. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka ibadet ettikleri şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yakub'u bağışladık ve her birini Nebi yaptık. İşte bu ayetler duanın ibadet olduğunu ve onun yerinin İslam'da büyük olduğunu, kulluğunun aslı kulluğun aslı ve ruhu olduğunu beyan etmekte. Yüce Rabbin önünde huzur duymak, küçülmek, ona muhtaç olduğunu belirtmek demektir. Ona karşı fakir olduğumuzun ortaya çıkışıdır. O ganiye olandır. Ama bu duayı çokça yapan Allah katında en değerli olan insanlardır. İnsanlar katında en şerefliler dua edenlerdir. Bundan dolayıdır ki Nebiler ve Resuller her hallerinde ayaktayken, yatarken çok dua ettikleri ve zikrettikleri için insanların gerçekten en azametli olanlarıydı. Yüce Allah onları bakın şöyle övüyor. Şüphesiz ki onlar nebiyle hayırlı işleri yapmaya koşarlar ve bize kavuşma arzusuyla azabımızdan korkarak dua ederler. Onlar bize karşı huşulu ve itaat ederek teslim olanlardır. Evet, dua Allah indinde en kıymetli şeydir. Nasıl en kıymetli şey olur? Ebu Hureyre radıyallahu anhüden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Le ise şeyun اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ Allah'a duadan daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Dua ibadet olunca, Allah da cinleri ve insanları ancak kendisine ibadet etmek için yaratınca, Allah'a duadan daha kıymetli bir şey olur mu? Dolayısıyla Allah sadece kendisine dua edenleri sever ve sıkışık anlarda işlerini kolaylaştırır, göğüslerini rahatlatır. Dua kulun ihtiyaç ve zaruretini yaratanına arz etmesi ve onun kudretine sığınması demektir. Kul burada zelilliğini, boyun eğmesini, kulluğunu beyan eder. Bunun yanında şirkten arınmış halis bir dua, bidatlardan alınmış sünnete uygun bir dua da olursa işte bu Allah katında en değerli bir söz, en değerli bir şey olmaktadır. Yine dua etmek, Allah'ın gazabından da beri olmak demektir. Ebu Hureyre'den bakın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men <messizlik> Allah'a her kim Allah'a dua ederse Subhanahu galib aleyhi. Her kim Allah'a dua etmezse Subhanahu Subhan olan Allah'a dua etmezse galib aleyhi. Allah azze ve celle ona gazap eder. Kim Allah'a dua etmezse o zaman gazabı üzerine çekmiş olur. Görüldüğü gibi dua Allah'ın gazabını def etmiş oluyor bu sefer. Dua eden bir insan Allah'ın gazabını def etmiş olur üstünden. Dua istemektir, taleptir. Allah'tan dilekte bulunma, bulunmamak, kibirlilik ve bir nevi sanki ona ihtiyacı yokmuş gibi olan bir tavrın belirtisi olmaktadır. Bu hal ise kula kesinlikle caiz değildir. Şairin de şöyle dediği gibi. Ey Adem oğlu benden ihtiyacını isteme. Şair söylüyor. Adem oğlu benden ihtiyacını isteme. Kapıları örtürmeyen kimseden iste. Allah'tan istemeyi terk edersen Allah gazabeler. eder. Adem oğlundan bir şey istediğin zaman onun da kızdığını görürsün. Her kim ki bırak Allah'tan başkasından istemeyi Allah'tan istemezse Gazabı üzerine çeker. Bu hadisten anlaşılıyor ki kulun Rabbine yapması gereken dua en önemli farzlardandır. İmam et dediği gibi Allah'ın dua etmeyen kula gazab etmesinin sebebi şudur. Allah kulun kendi zatından istekte bulunmasını sever. Bundan dolayı dilekte bulunmayı terk eden kuluna şüphesiz gazab eder. Bakın sufyan es Sevri şöyle dua ediyor ey kendisinden istedikçe isteyen kişinin kendisine en sevimli kulu olan ey kendisinden hiç istemeyen kişinin de kendisinden en kızgın kulu olan ya Rabbim bu konuda senin gibi olan hiçbir kimse yoktur. Yani burada kendisinden hiç istemeyen kişinin de yüce, ne oluyor o kişi? Yüce Allah'ın Allah en gazaplandığı kul olmuş oluyor. Dolayısıyla duaya baktığınız zaman dua, yüce Allah'a tevekkülün asıl da hakikati, hakikatidir. Sadece Allah'a kalben güvenmek demektir. Bunu bu, sadece Allah'a tevekkül etmeye götüren vesilelerden biridir dua. Sevilen şeylerin elde edilmesinde, istenilen şeylerin de defedilmesinde emin olma inancıdır. Dua da bunu güçlendirir. Sığınmanın en büyüğü, dua halindeki tevekküldür. Dua eden kişi işte bu halde sadece Allah'a sığınır. Ondan yardım diler. Dua halinde onun dışındakileri bırakıp bir ve tek olarak sadece ona işlerini havale eder. Dua tevekkülün sığınma için olmazsa olmaz bir parçasıdır. Tevekkül meşru ve emredilmiş olan sebepler dışında kesinlikle gerçekleşmez. Allah'a dua etmekte meşru ve emredilmiş sebepler babundan en büyük vesilelerdendir. Dolayısıyla dua, insan, dua ile insan gerçek kul olmaya başlar. Sadakat ile dua eden kimse Rabbine bağlanır ve yaratılmışlara tamah etmekten, minnet etmekten yüz çevirir. Kalbiyle onlara iltifat etmez. Çünkü faydanın da zararın da sadece Allah'tan geldiğini bilir. Şeyhülislam i̇bn de dediği gibi kulun Allah'ın rahmet ve nimetine olan tamah ve ihtiyaçlarının giderilmesine sıkıntılarının ise defedilmesine olan ümiri ne kadar artar ve kuvvetlenirse o rispette Allah'a olan kulluğu ve başka varlıklardan yüz çevirme duygusu da onda artar ve kuvvetlenir. Bu nasıl ki kulun mahluka olan ihtiyacı O'na kulluk yapmasını gerektiriyorsa yine mahluktan ümidi kestiği zaman kalbe de ondan gına gelmesini gerektirdiği gibidir. Mahluktan ne kadar ümit kesersen yaratılmış olandan, olanlardan da o kadar kalbe gına gelmektedir. Evet yine dua etmek acizlikten de kurtuluştur. Burada Ebû Hüreyre radıyallahu anh'dan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Acizun nasi insanların en acizi men acize anib dua. Duadan aciz olandır. Yani dua etmekten aciz kalandır. Yine ve harun nasi ve insanların en cimrisi de men baḫila bis Selam, selam, selamda da cimrilik yapandır. Burada dikkat çekilen yer şu. İnsanların en acizi. Duadan aciz olandır. Yani dua etmekten aciz olanlar. İnsanların görüş bakımından. Dikkat edin dua etmeyen insanlar gerçekten acizdir. Ama aynı zamanda kibirlidir. Bununla beraber düşünün. İnsanların görüş bakımından en zayıfı. Basiret bakımından en kör olanı, azim bakımından en düşüğü doğadan aciz kalmalarıdır. Dua etmek ona zarar vermez. Halbuki bilakis onu korur ve fayda verir. Birçok insan bilme, bilme, bilinmektedir ki dua etmekten, sığınmaktan acizdirler. Kibirleri öyle büyüktür ki her şeyi kendi akıllarıyla çözeceklerini zannederler. Halbuki dua etme bilinci çok önemli bir şeydir. Bakın buna Hazreti Ömer radıyallahu anhu nasıl dikkat çekiyor? Diyor ki, Ömer radıyallahu anhu ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımanım diyor. Böyle bir kaygım yok, dua kabul edilecek. Bu benim bir kaygım yok. Çünkü Yüce Allah bana dua edin ki ben duanıza icabet edeyim demiş. İçimde tek kaygısı, içimde dua etme isteğinin olmaması kaygısını taşırın. Çünkü kişiye dua etme isteği verilmişse kabul zaten onunla beraberdir diyor. Burada dua etmek bu kaygı taşınmaması gerekir. Esas dua etme bilinci. İçinde dua etme isteğinin olmamasının kaygısı taşınması lazım. İnsanların içerisinde Allah'a sığınma, Yüce Allah'a dua etme gibi bir hiss yap yoksa o çok büyük tehlikelidir Dolayısıyla aciziyet içerisindedir. Yine şairin de şöyle dediği gibi. Cömertliğinle istek ve umuduma erişmemi istememiş olsaydın bana senden istemeyi öğretmezdin. Evet her kime dua etme isteği verilmişse ona icabet edilmek ve nimetler bahşedilmek de istenmiştir. Ona gerçekten çok şey verilmiştir. Dua etme isteği verilmiş ona. Bunun ilacını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıklamakta. Ekrıs alama yanfuka sana faydalı olana hırsla ol. Vesteyn billah ve Allah'a sığın. Ve la ve aciz olma bu konuda. Sana faydalı o fayda verecek olana hırsla ol. Allah'a sığın ve aciz olma bu konuda. Dolayısıyla Resulullah'ın ile bize bu meselenin önemi çok büyüktür. Allah bizlerin kalbinden dua etmeme, dua etme hissiyatını almasın, dua etmeme gibi bir hissiyattan da bizi uzak tutsun. Dua hayrı elde etmeye de sebeptir. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kimse Allah'a dua ederse günah için veya akraba ile ziyareti kesmek için dua etmediği müddetçe Allah onun isteğini verir ve onun kadar da bir kötülüğü de ondan önler. Yine Ebu Said'den Ebu Said el-Hudri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de bir Müslüman dua eder de duasında günah ve akrabalık bağlarını kesme hali yoksa yani duasında bir günah ya da akrabalık bağları gibi örnek veriyor. Yine günahtan bir parça. Böyle bir şey yoksa duasında Allah ona muhakkak üç şeyden birini verir. Ya duasını acele kabul eder. Ya duası için ahirette ona sevap hazırlar. Ya da duası kadar ondan kötülükleri kaldırır. Rabi diyor ki o halde insan çok dua etmesi eder. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın icabeti ve vermesi daha çoktur buyurdu. Ebu ben nakledilen rivayette ise sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin yüzünü Allah'a kaldırıp bir dilekte bulunursa muhakkak Allah onu ona verir istediğine. Acele etmemesi şartıyla dünyada dilediğini ona verir. Ya da ahirette dilediğine karşılık ona sevap hazırlar. Sahabeler diyor ki şöyle sordular ey Allah'ın nebisi acele etmesi ne demek onun? Resulullah şöyle buyurdu o der ki dua ettim dua ettim de fakat duamın kabul olduğunu görmedim. Demesidir. Görüldüğü gibi dua eden kişi icabet şartlarına ki bu şartlar sonra zikredilecek daha sonra yerine getirdikten sonra hayır olan şeyleri elde edecektir kişi burada ya acele bir şekilde kabul edilecek ya ona sevap verilecek ya da ahirette hazırlık ve kötülükleri kaldırılacak Doğanın meyvelerinden bolca nasibi olacak ki bu kaçınılmazdır yine dua gelecek olan bela ve gelmiş olan belaları kaldırmaya da vesiledir bilindiği gibi dua aslında bir ilaçtır Du'a eşittir bir ilaçtır. Illaki ağızdan alınan ilaç gibi değil. Bu rukkiye ile yapılan dua olsun, yüce Allah'a sığınılarak, istenilerek de yapılan dua olsun, ya da bir takım zikirlerle yapılan dualar olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de dediği gibi, Allah şifasını vermediği hiçbir hastalık yoktur. Yine her hastalığın ilacı vardır. Doğru ilaç kullanıldığında o hastalık Allah'ın izniyle iyileşir buyurmakta başka bir hadiste. Yine bir hastalık indirdiğinde onun ilacını da indirir. Bilebilen bu ilacı bilir. Bilemeyense bilemez. Yine Allah'ın indirdiği her hastalığın şifasını ya da ilacını da indirmiştir. Yüce Allah bundan tek bir hastalık müstesnadır. Hangi hastalık demişler sahabeler? Resulullah o yaşlılıktır buyurdu. Bu durumda dua bir ilacsa, istenmeyen şeylerin uzaklaştırılmasında ve istenen şeylerin de elde edilmesinde en güçlü vasıta sebepleridir. Dua ise bu ilaçların en faydalı olanlarındandır. Belanın düşmanıdır. Insana belayı, insanı belaya karşı korur, korur ve tedavi eder. Belanın gelmesini önler ve gelince de onu kaldırır ya da şiddetini azaltır. İbn-i da şöyle dediği gibi, beladan dolayı yapılan dua için üç durum söz konusudur. Bir, dua beladan güçlüdür. Bu durumda dua belanın gelmesini durduramaz. Pardon, dua beladan daha güçlüdür ve belayı giderir. İki, bela duadan daha güçlüdür, bu durumda dua belanın gelmesini durduramaz. Fakat şiddetini hafızletir. Dua ile bela eşit güçtedir. Her biri diğerine baskın gel, gel, gelmeye çalışır. Bir diğerine baskın gelmeye çalışır. Belaların indiği, sıkıntıların şiddetlendiği, musibetlerin ardı ardına geldiği, dertlerin birbirini kovaladığı zaman Müslüman kişi bu durumda Yüce Allah'a sığınmaktan ve onun rahmet kanatlarının altına girmekten ve müminlere olan vaadini yerine getirmesi ümidiyle yalvarmaktan başka çaresi yok. Ni takî yüce Allah'ın buyurduğu gibi bana dua edin ki duanızı kabul edeyim. Ey Rabbim, bana şu konuda şifa ver dediğiniz zaman bu duanın ilacı olur. Yine yüce şöyle buyurduğu gibi. Ve izâ sæleke ibâdî annî fe'inni qarîb. Ozirûdâvet edâya izâ dâni. Kullarım sana beni sorduklarında kuşkusuz ben fe inni çok onlara yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. Ayette geçen ve müminin kalbine huzur, sevgi, rıza, güven ve yakın dolduran ve kişinin yüce güvenli bölgesinde olduğunu hissetmesini sağlayan ibadi bakın kullarım burada kullar demiyor. Benim kullarım. Yüce Allah'ın bize buyurduğu hitap bu. Benim kullarım. Kullarım sözündeki Allah'ın kuluna muhabbeti, dostluğu ve yakınlığını düşünmeye çalışın. O bize öyle yakın ki bizi öyle affetmek istiyor ki bunu şu hadisten de anlıyoruz. Ebu Hureyre'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbimiz her gecenin sonuçta biri Son üçte birlik bölümü. Kaldığı zaman dünya göğüne iner. Yok mu bana dua eden? Duasını kabul edeyim. Yok mu benden bir şey isteyen? İstediğini ona vereyim. Yok mu benden bağışlama değil Onu bağışlayayım. İşte böyle bir Rabbimiz var. Yine dua tabi belanın gelmesinden önce de ve geldikten sonra da def etmenin sebebidir dedik. Ayşe annemizden bakın şöyle bir rivayet var. Dikkatli ve uyanık olarak sakınmak kader karşısında bir fayda sağlamaz. Dua ise gelmiş ve gelecek. Olan belaya karşı fayda verir. Bela iner, dua onu karşılar. Kıyamet gününe kadar ikisi çarpışır durur. Bu rivayetler Elbani'nin hasenneli rivayetler. Yine İbn Ömer radıyallahu anh'dan, İçinizden her kime dua kapısı açılmış ise muhakkak ki ona rahmet kapıları da açılmış. Dedik ya o hissiyattan bizi Allah' uzaklaştırmasın. Allah'tan yani ona kendisinden afiyet istenilmesinden daha sevimli olan bir şey de istenilmemiştir. Yine sallallahu aleyhi ve sellem dua inen belaya da ve inmeyen belaya da faydalı olmaktadır. O zaman ey Allah'ın kulları duaya sarılın. Sevvan radıyallahu anh yine Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den buyuruyor. Bir, yani iyilik ve akrabalarla olan iyi ilişki. Bir. Bundan başka hiçbir şey ömrü uzatmaz. Kişi ömrünün uzun olmasını istiyorsa iyilik ve akrabalarla ilişkilerini artırmaya çalışsın. Doğan başka hiçbir şeyde kaderi geri çevirmez. Şüphesiz insan işlediği günah nedeniyle mutlaka rızıktan mahrum bırakılır. Bu hadislerde dua etmek ile kul üzerinde vuku bulacak kaza vaki olacak, kaza ve kader, kaza ve kader diyoruz ya, bu kadanın vaki olacak olan belanın defedilmesine bir delil söz konusudur. Dua etmek Allah'ın kaderindendir. Allah kulu üzerine kaza etmesini dua etmesine, etmesiyle kayıtlı kılmış. Ne zaman dua ederse kendisini o beladan def eder. O zaman kişinin tutacağı sebepler de duadan güçlüsü ve isteklerine ulaşmada duadan etkilisi yoktur. Evet kardeşlerim, <gülüyor> bakın duanın... <gülüyor> bir faydası da var. Dua etmek Müslümanlar arasındaki sevginin oluşmasını sağlıyor. Müslüman bir kimse, kardeşi için yüzüne ya da gıyabında dua ettiğinde bu sevgi zaten oluşuyor. Ebu Erbaucu'nun dua olayını hatırlayın. Ben de gitti. Hepimizin kalbinde ona karşı sevgi nasıl? Yani öyle bir sohbeti unutmak mümkün değil. Dolayısıyla bu çünkü bu Müslümanlar arasında takva, sıdk ve benzeri salih amellere delalet eder. Yüce Allah şöyle buyurdu. Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenlere Rahman onlar için bir sevgi verecektir. Seyecanu lehum rahmanu vudde Burada vudde bir sevgi demektir. Rahman olan Allah onlara bir sevgi kılacaktır. Evet, dua etmek şüphesiz iman ve salih amellerdendir. İşte bunu yapanlara Rahman bir sevgi verecektir. Allah bir dua eden kulunu ne yapıyor? Seviyor. Sevdiği zaman Cebrail aleyhisselama da ben bu kulunu seviyorum diyor değil mi? Hadiste. Ve onu bütün yeryüzündeki kullara sevdettiriyor. Yine dua etmek Allah'ın salih kullarının sıfatlarındandır. Yüce Allah nebileri hakkında şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki onlar, yani nebileri kast ediyor ayetin başında. Hayırlı iş yapmakta yarışırlar. Ve bize kavuşma arzusuyla azabımızdan korkarak dua ederler. Onlar bize karşı huşulu, itaat ederek ve teslim olanlardır. Yine salih kimseler ise şöyle dua ediyor. Salih kimselerden bahsederek. Bunların arkasından gelenler şöyle derler. Ey Rabbimiz, bize ve bizden olan geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Ey Rabbimiz, <gülüyor> şüphesiz ki en çok sen çok şefkatli ve merhametlisin. Yine bakın. <gülüyor> Secde sırasında yüce Allah şöyle buyurmakta. Korku ve ümitle Rablerine dua etmek üzere vücutları yataklarından uzak kalır. Ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık onlar için mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Burada تَتَجَعْفَ جُنُوبُكُمْ اَنِ الْمَدَاجِي يَدُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَتَمَعًا Korkarak ve ümit ederek yanlarını yataklardan uzaklaştırıp geçediğini ne yapıyorlar? Yani buhum Rabb'lerine dua ederler. Bunlar salih insanlar. Salih insanların sıfatları. Kureyş'in ileri gelenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'a ve Resulüne candan bağlı fakat maddi açıdan fakir olan müminleri yanından kovmalarını istiyor. Ancak bu takdirde kendisiyle görüşecek, görüşüp konuşacaklarını söylüyorlar. Bunun üzerine Yüce Allah şu ayet indiriyor. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Bunlar kim? Fakirler, asab suffa, köleler. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini almaktan gafil kıldığımız, hevasına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye de boyun eğme. Vallahi bu dini garipler taşıyacak. Gözümüz yükseklerde olmasın. Temelliğimiz bu davet herkese gitsin. İnfak edenler de olsun. Ama gerçekten... Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sabretmek gerekir ve bu ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında köleler fakirler vardı onları def biz seninle konuşuruz sana tabi oluruz diyenlerin üzerine inmiştir. İman edip salih amel yapanlara gelince imanları sebebiyle Rableri onları nimet dolu cennetlerde alt tarafından ırmaklar akan saraylara erdirir. Onların oradaki duası ey Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz sözleridir. Onların oradaki duası ey Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise selamdır. Onların dualarının sonu da şöyledir. Han alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bakın onların dualarının sonu ise Başını zaten zikir söylemişti. Buna da dua dedi Yüce Allah. Burada cennete giren salih insanların dua etmelerinden örnek veriyor. Demek ki dua salih insanın yaptığı şeylerdendir ve dua etmek de salih insanların sıfatındandır. İşte bu dua bu dinin ruhudur. Müminin yakinini arttırır. Alemlerin Rabbine küçülmenin zelil olmanın adıdır. Allah bizi onlardan eylesin. İyi bir saatte takamıyorum oldu. Çok şey olmasın da sıkmayayım o yüzden dedim. <gülüyor> Allah dua eden bir kulunun zannına göre onun yanındadır. Allah dua eden bir kulunun o kulun zannına göre onun yanındadır. Dikkat edin. Kul dua etti. Rabbini nasıl zannediyorsa o öyle onun yanındadır. Tabi burada farklı manalar çekilmesin. Buradaki yani yüce Allah kulunu Kul, Yüce Allah'ı her şeyden kurtaran biliyorsa, o muhakkak Rabbi kulunun o şekilde onun yanında yardım edecektir. Yüce Allah'ı fakir biliyorsan sen dua edersen sana tabii fakirlik gelir. Ama sen Yüce Allah'ı zengin bilirsen, her yoldan çıkış verirsen, ne bileyim işten atıl, işte namaz kılarsan işten atarlar dediklerinde benim Rabbimin fettah sıfatı vardır. Sonsuz açandır, işleri kolaylaştırandır, rızık rezzat sıfatı vardır, rızık verendir dersen ve namazını terk etmeyin terk etmeyin, bunun üzerinde güçlülük gösterirsen ve Yüce Allah'ı da öyle bilirsen, fettas sıfatıyla ona iman edersen işte o Allah okulunun zannı üzere onun yanında yardım edecektir. Ve onu hiç kimseye ezdirmeyecektir. Sonuçta zahmet vardır ama zahmetin ardından da rahmet gelir ki bu zahmet ve rahmet bir kaidedir. Öyle değil mi? İslam tarihine baktığınız zaman belli zahmetlerden sonra nasıl asrı saadet yaşanmış? İşte Ebu Hureyre'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben kulumun bana olan zannı yanındayım. Kulum bana dua ettiği zaman ben onunla beraberim buyurmaktadır. Görüldüğü gibi bir kişi Yüce Allah'ı bolca veren, şifa veren, her yolu açan, koruyan yegane rızık verici, kafi, ona yeten, kefil olan olarak bilirse işte o da kişinin zanlı üzere ona icaret eder. O zaman kul Rabbinin yüce sıfatlarını bilmesi gerekir. Ve ona bu sıfatları bilebildiği kadarıyla da dua etmesi gerekir. Duanın kabulü, tabi birçok şartları ve adabı var. Bunları zaten e, hazırlanmadık. Lakin duanın kabulüne dair bir giriş söz konusu. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı önemli meseleler var. Şifa maksadıyla okunan zikirler olsun, Kur'an ayetleri olsun, dualar olsun bunlar bizatihi şifa verir. Fakat bunların kendisine okunan kişinin kalbi tarafından da kabul edilmeleri gerekir. Düşünün ruh ya. Okuyan kişi bir şahsa okuyor, o kişinin de bunu kalben kabul etmesi gerekir. Bu normal ilaçlarda da böyledir bakın. Okuyan kişinin de nefesinin güçlü olması ve tesirli olması gerekir. Şifanın gecikmesinin sebebi okuyan kişinin nefesinin tesir gücünün zayıf olması. Kendisine okunan kişinin kalbinin okumayı kabul etmemesi. Normal ilaçlarda da böyledir İbni Kayyum söylüyor bunları ya da ilacın faydasını ortadan güçlü bir ilacın faydasını kaldıran ortada daha güçlü bir şey engelin olmasıdır. Aynen maddi hastalık ve ilaçlarda olan şey de burada da olduğu gibi normal bir ilacın etkisi olmadığı gibi. Buna tabii psikolojik falan derler. Alınan ilacın etkisini göstermemesi bazen de hasta olan bünyenin söz konusu ilacı kabul etme içinden bazen ilacın etkisini göstermesini engellen güçlü bir engelden kaynaklanıyor. Eğer dünya ilacı kabul edip onunla tam bir etkileşime geçerse, beden bu etkileşim oranında o ilaçtan faydalanıyor. İşte kalp de böyledir. Kalp okunan ayettir ve yapılan sığınma dualarını tam bir şekilde kabul ederse, Okuyanın da etki eden gücü ve nefesi olursa o zaman kalpteki hastalık Allah'ın izniyle iyileşecektir. Yani bu duanın bazı şartlarından biridir. Dua bir ilaçtır. İstenmeyen şeylerin uzaklaştırılmasında, istenen şeylerin de elde edilmesinde en güçlü vasıta ve sebeplerdendir. Fakat bu duruma rağmen bazen bir takım sebeplerle etkisi görülmesi gecikebiliyor. Bu sebepler bizatihi doğanın kendisini Allah'ın hoşnut olmadığı sözler içermesi. Ya da dua esnasında okuyan kişinin kalbinin zayıf olması, okunulan kişinin de bunun kalbinin kabul edip etmemesiyle alakalı duruma göre değişiyor. Bu durumda kalp sanki onu fırlatmaya hazır gevşek bir yaya benzer. İşte bu yaydan ok geçerken zayıf bir şekilde geçer. Eğer bu söylenen sözler söyleyen kişinin kalbinde zayıflık varsa. Yahut ilacın etkisinin görülmemesinin sebebi haram yemek zulüm, haksızlık etmek, günahların kalbi karartması, ihtiras ve eğlencenin baskın gelmesi gibi duanın kabulünü engelleyen bir takım nedenler vardır. Allah kulunun dua ettiği zaman duasını kabul etmek ister. Ayetti devamlı tekrarlıyoruz. Bana dua edin de duanızı kabul edeyim. Bu Allah'ın kullarına lütufudur. Tabii ki Yüce Allah bunu ister ama kullarından da kendisine dua etmelerini ve bu edeplere uymalarını da ister. Ebu Zer radıyallahu anh'dan bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den çok önemli bir rivayet var. <gülüyor> Ey kullarım! Haberiniz olsun ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Onu size de kendi aranızda haram kıldım. Bu yüzden birbirinize zulüm etmeyiniz. Ey kullarım! Benim hidayet verdiklerimi müstesna, sizler her biriniz yoldan sapanlarsınız. Dolayısıyla benden hidayet isteyin ki size hidayet edeyim. Ey kullarım, sizler hepiniz açsınız. Ancak benim doyurduklarım müstesna. Dolayısıyla benden yiyecek isteyin ki size yiyecek verin. Ey kullarım, benim giydirdiklerimden başka sizlerin hepiniz çıplaksınız. Onun için benden giyecek isteyin ki size giyecek vereyim. Ey kullarım sizler gece gündüz hatalar yaparsınız. Ben ise bütün günahları mağfiretimle örterim. O halde bana mağfiret dileyin ki size mağfiret edeyim. Bize öyle yakın ki, bize öyle affetmek istediğini söylüyor ki şu hadiste yine Yüce Rabbimiz bizim bu sıfatlarını vurgulayan Ebu Kureyre'den bir rivayette var. Onu da daha önce zaten söyledik. Rabbimiz gecenin sonuçta birinde iner ve der ki işte yok mu bana dua eden duasını kabul edeyim. Yok mu benden bir şey isteyen ona istediğini vereyim. Yok mu benden bağışlanma dileyen onu bağışlayın. Bu sevgi ve yakınlık, dostluk ve bize olan muhabbeti yüce Allah'ın bizleri affetmek, duamızı kabul etmek istediğinin delillerindendir. İşte son olarak Şöyle bitirelim. Salman-ı Farisi'den şöyle bir rivayet gelmekte. İnne Allahu Hayyun Kerim. Yüce Allah haya sahibi ve cömerttir. Yeste hi iza rafa'a er-rajulu Bir adam ona ellerini kaldırdığı zaman onları en yuradduhuma sıfran haibetayni. Onları bomboş ve nasipsiz olarak geri çevirmekten haya eder. Allah çok hayalı ve cömerttir. Kişi ona ellerini kaldırdığı zaman bomboş, nasipsiz, zarar etmiş olarak geri çevirmekten haya eder. İşte bizim böyle bir Rabbimiz var. O zaman insana hala bu yüce Rab'dan nasıl müstane kalır? Ama bunun yanında bakın Resulullah şöyle de sığınıyor. Yani inşallah evlerini kaldıran kişiden duasını kabul edilmemesi için nasipsiz bırakmıyor. Bundan haya ediyor. Ama aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allahümme inni euzubeke min kalbin la yahşe'u Ey Allah'ım huşu duymayan kalpten sana sığınırım. Ve duain la yusme'u Ve işitilmeyen, kabul edilmeyen duadan da sana sığınırım. Burada sallallahu aleyhi ve sellem huşu duymayan kalpten, kabul olmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, fayda vermeyen ilimden ne yaptı sığındı. Yüce Allah, haya sahibi, kul ellerini kaldırdığı zaman onu geri çevirmekten haya ediyor. Ama aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasının da işitilmemesinden, kabul olmamasından Rabbine sığınıyor. O zaman buna çok dikkat etmek gerekir. Duanın kabul edilmesi için hangi adaplar vardır, hangi şartlar vardır? Nerede kabul edilir, hangi saatlerde kabul edilir? Ne yaparsak kabul edilir, nasıl zikredersek kabul edilir. Buna dikkat etmek gerekir. Onun için Allah bizleri duası kabul edilmeyen bir kul olmaktan korusun. Allah sizlerden dinlediğiniz için de razı olsun.